Allahü Teala, fi kitabi al-Aziz, auzu billahi min ash-shaitan ar-Rajiim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ya <Gülüyor> yehmizin amanet, tekullah ve eltenzur nefsün ma kaddemetli kadimet tekullah. İnna Müminler ve aşklar, gelen cemaat öne doğru sokulun, sonra sabbah Gelenlere yer gel olsun ya. doğru gelen Allah. Celle Hazretlerim rıza Şerifine ve Cennetine nail olsun. Birkaç haftadır aynı ayet üzerinde duruyoruz ve ondan nasibimiz kadar nasipleniyoruz. Çünkü herkesin iman, muhabbet, takva, istidadı kadar ayetlerden müstevid olabilir. İmanın nuruna kadar yürse sana o kadar Ayetten cenab Hak lezzet ve şevk verir. Kur'an-ı Mümin'in baş tarafında öyle değil mi? Bak, üdellil müttakîn diyor Allah. Biz müttakilere hidayet ederiz diyor. Allah korkusu kimin kalbinde varsa, onlar Kur'an'dan zevk duyarlar. Fahri risalete nazi olan Kur'an'dan zevk Kur'an'dan zevklenen, derdine, deva, marazına şifa bulan kimdir? Allah'tan korkandır. Kur'an onlara söyler. Kalbi kara olursa,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 bu esrar-ı ilahiyenin sahip bulunursun. Yok öyle olmazsa anlamaz adam Kur'an-ı Kerim'i, okusa da anlamaz. Hatta bak, tefsir okuyanlara bile iddial ediyorum. Şimdi bir kere oku, bir daha oku, ikinci sefer okuduğun vakitte başka şeyler göreceksin, başarılı anlayacaksın. Üçüncü sefer okuduğun gene başka şeyler anlayacaksın, birindeki de anlamadığını anlarsın. Tilaveti Kur'an ile, Allah'a muhabbet ile, ittika ile cana bak insanların kalbine Kur'an'daki bulunan esrar ilahiyenin zevkini ve neşesini verir. Sen ve ben bir kul Allah'a okuruz. sure-i ama bir de Resul'ün okuduğu ihlas var. Elfazda, aynı elfazı hepimiz beraber kullanırız aynı elfazı. Bir de Ebu Bekir'e Sıddık Hazretleri'nin okuduğu İhlas var. Aynı, yine aynı ihlası okuruz. Cenabı Sıddık'ın anladığı ihlas var, senin ve benim anladığım ihlasın manaları var. Bunun gibi Allah'a ne kadar ittikam varsa, takva yani Cenab-ı Hak'tan korkuyorsan,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 Acaba anlatabildim mi? Müftedilere daima sopadan ve da dayaktan... Allah'ın cehennemi hak mıdır? Haktır ve gerçektir. Azabı da muhakkak olacaktır. Madem ki cehennem hak olmuştur, onun ehli vardır. Madem ki cennat-ı aliyat hak olmuştur, onun da ehli vardır. Mesela cennete evvela girecek olan kimdir? Habibi Hudadır Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Hiçbir nebiyiz inşaat Efendimiz'den evvel cennete giremez. Yine aynı zamanda hiçbir nebinin kavmi Hiçbir Nebi'nin kavmi ve ümmeti, bu ümmeti Muhammed'in en asisinin cehennemden kurtulup cennete girmeyince onlar cennete giremezler. Acaba anlatabildik mi? Bir daha söyleyelim. Çok güzel bir şey ve çok büyük müjde var. Ve aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın indinde Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadri ve alasının bir cüzünü bize bildirmekte bu. Bir cüzünü. Çok yüce. Allah ininde peygamberimizin makamı. Cennet ve cehennem Resulullah'ın yedindedir. Allah cenneti ve cehennemi Resulullah'ın yedine bırakmıştır. Fah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları anlayış için söyledik. Muhammed de benim gibi da diyenlere sözümüz yok. İnsan cinsindendir ama senin gibi değildir. İnsan cinsindendir. Abittir. Ey Yusufat da abdiyetidir. Allah'a olan abdiyetidir. Abdullah'ın, Hazreti Abdullah'ın, Hazreti Abdullah'ın mübarek sülründen gelmiş, Hazreti Amina'nın mübarek rahmine düşmüştür. Nuru evveldir, bazı sonradır. Hatta Adem Aleyhisselam toprak ile su arasındayken, Resul Aleyhisselatü Vesselam Resul idi, Nebi idi yani. Hatta Adem'in suyu ve çamuru karılmadan evvelde Hazreti Muhammed Nebi idi ve Resul idi. İnşallah, bu zevk alemine, zevk alemine dalarsın. Bu zevki Allah sana ve bana tattırır. O vakit anlarsın sen peygamberinin bir miktarı, bir cüzgünü yani. Hakikatin Muhammed'i ya, kimsenin aklı ermez. Hiçbir beşere Resulullah'ın hali ve miktarı bildirilmemiştir. allah Subhanahu ve Teala onu isteyerek yaratmış, kendi nurundan halketmiş. Ve Cenab-ı Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ehval-i vakıf olan Allahü Teala Hazretleri'dir. Ona binaen. Allah bize emreder ki, işte okuyoruz her cuma günü şanı ve i Muhammed aleyhi ve selamı. Diyor ki Kur'an-ı Mübin, Allah ve وَمَلٰئِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي Allah melekleriyle beraber Habibi Edib-i Muhammed'ine salat selam eder. Ey müminler, ey iman edinler, müminler. Dikkat edin ha, ey müminler. Allah'ın bir ismi mümindir. Senin de bir ismi mümindir. Allah kendi esmasından bir esmayı sana vermiştir, mümin esmasına. Ey müminler siz de Muhammed'e salat ediniz. Biz ne diyoruz? Allahümme ey benim Rabbim salli ala Muhammed. Sen ya Rabbi sen getir diyoruz. Manası ne demek? Bunu Allah bize diyor sen getir. Biz diyoruz ya Cenab-ı sen getir. Manası şudur ki Ya Rabbi kullara verdiğin ilimle Hakkati Muhammediye bilinmez. Ancak Hakkati Muhammediye layık olan salatı sen bilirsin. Sen Allah'lığınla i Muhammed'e salat et. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizi Muhammed aleyhissalatü vesselam'dan ayırmasın. En büyük felaket en büyük felaket, en büyük kusran ondan ayrılmaktır. Yarın kıyamet gününde cümle enbiya onun sancağı altına cem olur. Livası altına cem olur. Onun izni olmayınca Cenab-ı Hakk'a müracaat edip şefaat izni çıkmayınca hiçbir nebi şefaat edemez. Hiçbir şehit elini süremez. Hiçbir alim bir taraftan bir tarafa gidemez. İlla ki Resul sallallahu aleyhi ve selleme şefaat izni çıkar taraf ilahiden Ondan sonra cümle enbiya şefaat ederler. Cümle enbiya ve vesselam da Resulullah'ın şefaatine mühtaçtır. Ve livail hamd altında enbiya-i kiram hazaratı enbiya aleyhimussalam cem olurlar. İnşallah la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenler bu söze sadık kalanlar. Bu sözü hayatlarında söyleyip son nefesinde söyleyerek bu halde ahirete gidenler onun sancağı altında cem olurlar. Onun mübarek ellerinden... Ab-u Kefser'den nuş ederler, içerler yani. Resulullah'ın iltibadına mazul. Arşın gölgesinde gölgelenler. Allah ve Resulüne muhip olanlara dost olanların için korku yoktur. Mahzuniyet yoktur. Niye bıraktıklarından mahzun olurlar, ne gittiği yerden korkutulurlar ve korkarlar? Onlar Hakk'ın dostları, Allah onların dostlarıdır. Ela inne evliya Allah, la halfin aleyhim me la En günahkar bir mühim de delidir. Allah'ın dostudur, Resulullah'ın dostudur, günahkar da olsa.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 Cenab-ı Hakk'a en meleklerine der ki ona ittiva ediniz. İyi dinle. Kulağını benden yana ver. İttiva ediniz ona. Tabi olunuz yani. Cemaat olun ona. Tekramasın namazı. Melekler derler ki ya Rabbi biz masumuz. Melekler günah işlemez. Onların erkekliği, işçiliği yoktur. Yemez içmezler, günah işlemezler. Onlar aldıkları, Allah'tan aldıkları emri hemen infaz ederler. İçinde itirazları yoktur. Derhal.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 bir nur-u ahittir. Ne Musa peygamberin ümmeti bu nimete nail olmuş ne İsa peygamberin ümmeti bu nimete nail olmuştur. Bu bize verilmiş bir nimettir. Ey başımda aklım var diye Allah insana bir nimet verir. O nimetin kadri kıymetini bilmezse elinden alır. İster madde ister mana. Bir daha söylüyorum. Allah bir kimseye bir nimet verir. O kimse o nimeti şükretmezse o nimetin şükrünü yerine getirmesi elinden alır. En büyük nimet nimetullah Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bu İslam'a biz şükretmezsek eğer ferdi olarak İslam'a şükretmezsek Allah elimizden bunu bizim elimizden alır. Ve boşta kalmaz. Bir baş bulunur, bir muhterem baş bulunur. O başa o İslam'ın tacını Allah koyar. Onun da başındaki küfür işareti onun kafasına koyar. Boynunu asar. Bir daha özellik. En büyük nimetullah Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a ümmet olmaktır. Bundan daha büyük bir nimet olmaz. Şimdi bu nimete elinizden kaçırmamak için maddi nimetlerde maddi nimetlerde şükür lazımdır. Dikkatini söyleyeceğim ben. Çünkü derslerde söyleniyor, dinliyoruz fakat yanlış anlaşılıyor, yanlış ifade ediyoruz. Mesela sana bir kat elbise verildi madde olarak konuşacağım, manasını sonra böyle bir misaller vereceğim ki karşımda yani içinizde çok kamil insanlar görüyorum, herkes kendi şeyine göre alsın, çapına göre Benim, beni ho hoş görsünler, çünkü ben ilk mektepten daha fakülteye kadar onlara hitap ediyorum, herkes anlasın istiyorum ben bir zümre anlayıp kalmasın, hepsi anlasın bir elbise verildi sana, bu elbisenin şükrü nedir? Efendim şükür ya Rabbi, hayır bu şükür ya Rabbi demek zikirdir o elbiseyi, o elbiseyi muhafaza etmektir çöpten, çamurdan, yağmurdan muhafız etmektir. Temiz giymektir yani, dikkat etmektir. Şükrü böyle ifade edilir. Mal vermiş Allah-u ve Teala sana, zengin kılmış, gani kılmış seni. Senin malın değil o, Allah'ın malıdır. Sana kasayı vermiştir, verdiği gibi alabilir. Şimdi bunun şükrü nedir? Bunun zekatını, sadakatını, karz-ı hasenini vermendir. Yoksa bu malı kendi nefsi emvarına uyarak, kendi nefsi emvarına uyarak, Şehveti sarf etmen, el alemin iffet ve rız oynaman değildir. O vakit yufanın nimettir o. Ne olur? Elinden al Allah. E almadı, daha felaket. Dünyada insan bir, bir belaya müptela olursa, neden geldiğini bilmezse ikinci belaya müptela olur. Dikkat et konuştuğum söze. Başına bir dert geldi. Bu dert nereden geldiğini, ne, ne sebepten geldiğini bilmedin mi? İkinci belaya müptela oldun demektir. Ve gelmedi, daha üzül. Çünkü dünyanın azabı muakkattır ve fanidir. Ahiret'in azabı ebedidir. Korkunçtur. Kasasana verilmiş. Bunun nedir şükrü? Allah'a der ki kırkta birini veriniz fukaraya. Bizde hepsini değil kırkta birini. E daha ben fazla vermek istiyorum. O senin mürüvvetindir. Ona karışmayız. Allah'ın takdir ettiği sana kırkta birini vermek fukaraya. Sadakat vermektir. Yardım etmektir. Efendim'e söyleyeyim. Çoluğun çocuğunu iffet ve ırızını hıpsedecek bir para bırakmandır geriye. Bak ne diyorum. Hatta sahabeden birisi geldi ya Resulü Muaz ibn diyorum. Ya Resulallah ben malımın hepsini Allah yoluna infak etmek. Hayır olmaz dedi Peygamberimiz. E, yarısını edeyim gene olmazdı Cenab-ı Peygamberimiz. Üçte, üçte birini et dedi. O sana ayettir şimdi. Neden? Geriye bırakacağı mal helaldan kalsın. Senin varislerin de çoluğun çocuğun itfet ırızı kurtulması o da bir sadakattır. Acaba bildin mi? Allah Allah. Ama senin mürvetine kalmış. Sen kendi nefsine düşen üçte bir senin hakkındır. Sen onu da atabilirsin. İster badel vefat ister kabdel vefat. Geçiyoruz. Sadakat, karz-ı hasen borç verme yani. Borç verme. Çok mühim. Yani sadakattan karz-ı hasen daha evladır. Sadakayı verirsin defter-i yazıdır. yazılır. En akal, bire on yazılır. Bire yedi yüz olabilir, 70 olur, yedi yüz olur, yedi bin olabilir. Yazılır ama. Borç verirsen, borç durduğu müddetçe her gün sadakat yazılır defter-i amaline. Ama biz zamanına... Emniyet kalkmış, bir kimse senden gelip para istese hemen kalbin titriyor. Çünkü birçok adam vicdan hırsız, paran almış, getirmemiş, sözünde durmamıştır yani. Münafıktır yani. Münafıktır mı? Çünkü münafıkların alameti üçtür söyledim size. Vaad eder, vaadinde durulmaz. Mal emanet dersi ihanet eder, söz söyler, yalan söyler. Bunlar münafıkların alametlerindendir. Varsa tatıyla temizle, çünkü sonra pişman olursun yakın zamanda. Yakın zamanda yalnızlık evine girdiğin vakitte pişman olursun. Bu sıfatları terk et. Münafık alametlerinde bir daha söylüyorum. Söz söyler, münafık yalan söyler. Mal bırakırsın, ihale eder. Sözünde durmaz. Ahlından döner yani. Kim olursa olsun. Hacı olsun, hoca olsun, şey olsun, şu olsun, bu olsun denir. Yalancı bir adam, münafık alametlerinden de. Tövbe istiğfar yani Çok ağır bir şey. Sonra pişman olursun. Pişmanlığının çaresi olmaz ahiret aleminde. Bu ruhunun kabzolunasıya kadardır pişmanlık. Ondan sonra gitti mi bir daha artık ağla pişman olsa kalmıyor ol faydası yok. Oraklarını ısırdı. Faydası yok. Geçiyoruz. Mal, malın şükrü, şükür yarabbi demekle değildir. Şükür yarabbi dersin Allah'a zikirdir. Fakat sadakatini, yardımını, karz-ı hasenini, zekatını verirsin. Bu işte malın fiilen şükrüdür. Lisanen şükrü şükür ya Rabbi demek... ...fiilen şükür de sadakatını, zekatını, hayır hazırlatını yapmaktır. Acaba anlatabildim mi? Yoksa bazı karnını doyurur... kimseyi bir şey vermiş. Şükür ya Rabbi... ...ah oh Allah'ım ya çok şükür yüze verdim. Karnını doyurdun, komşun aç. İmanın kemalde değildir. Vücudun bir tarafına iğne battığı vakitte... ...bütün vücudun sızlamıyorsa... O yine batırdığın yer senin vücudundan ayrı bir azadır o. Eğer bu vücudun bir parçasıysa buna bağlıysa bu vücuda mutlaka acı duymayın lazım gelecek. ümmet Muhammed bir yek vücut gibidir. Kimi baş mayetinde, kimi sağ göz, kimi sol göz, kimi burun, kimi ağız, kimi mide, kimi çene, kimi sağ el, kimi sol el filan, filan filan filan Bu mayettedir. Bir mümine bir telaket geldin, musibet, sende üzüntü yoksa eyvah hastasın demek ki. Ya senden o parça ayrı, sen ya sen ayrısın. Cenazede bile öyle değil mi? Geçiyoruz. Malın şükrü, zikren şükür ya Rabbi dediğin gibi malı Allah'ın dediği yerlere, israfata değil, fuhşiyata değil. Eksteriya iblis bizim sırtımıza biner, malı ben kazanmadım mı, mal benim değil mi diye övünürüz. Benim diyenler iblistir, şeytandır. Kendini hayırlı gören de şeytandır. Çünkü evvela Adem'den kendisini hayırlı gören şeytandır. Bir kıyası bağıtıl yapmış. Ene hayrüm min halakteni minnara ve raktağı müntiim demiştir iblis. İblis tipürtel biz. Yani onu ya on topraktan hak ettin beni ateşten ben ona hayırlıyım demiştir. Evvela hayırlı kendini yüksek gören iblisdir, şeytandır. Onun için muhatap mümin kardeşinden bir adam kendisini yüksek görmeye başladı mı? Ben ona hayırlarını demeye başladı. Vakitte o iblisleşir, iblisin sıfatına alır. Adem olursa toprak gibi. Topraktan hak diyor, toprak toprağa mütevazi olur yani. Onun için Allah mütevazı olanını ref eder, kaldırır, yüceltir. Mütekebbiri de kaldırır, kaldırır, kaldırır. O zannederi yükseliyor zanneder. Sonra yukarıdan aşağı bırakır. Fena fena git o. Kaldırır, kaldırır, kaldırır yukarı doğru. O zannederi ben, Allah beni yükseltiyor der. Bırakır yukarıdan aşağıya. Aşağıda helak olur. Allah muhafaza buyursun. Geçiyor. Allah'ın gazabından kork. Celalinden çekil. Malın şükrüde malın şükürde, şükür yarabı dediği gibi malende yani fiilen de şükür bu tarzda olacak. Sadakaat, zekat Yardım ağlayanın gözeşini silme, acı doyurma, çıplağı giydirme. Fuhşaya da gelir bir gecede 50 bin liraya 20 bin lira sarf eder. Şu soğuk günlerde evinde kömürü olmayan, odunu olmayan hatta evinin camı kırık olanın camını yaptırmaz. Söylesem bıktım diyor aman aman akşamüstü gidiyor bakıyorsun ki bir gecede nerede haramdan kazandığını harama sarf ederek böyle 50 bin lira 40 bin lira. Veriyor. Hani nereden biliyorsun bunu diye sorarsan bana cemaatimden birisi var da birisi çalgıcıların şeyine para atmış. O da oradaymış. Kalkmışlar falan. Otuz bin lira para çalgıcılara atmış yani. O da içmiş miyim? altı bin lira. O da fotoğrafçı katmış kaçmış falan bir şeyler olmuş. Yani, ondan işittim duydum yani. Demek ki böyle misallere görebiliyor. Hani zeyd Amur diye söylemeyeceğiz ama böyle misaller olabiliyor. Ha, ama peki Allah için gel beş kuruş vermez. Çalışsın efendim kazansın falan Kuvvetlidir, çalışamaz, yer bulamaz, müsait olmaz, çalışmaya kudreti olmaz, yahut müsait olmaz, yahut iş bulamaz. Her insanın yüz binlerce derdi vardır bu alemde. Dertsiz insan olmaz kainatta. Zengin de derdi vardır, fukaran da derdi vardır. Deva nerede biliyor musun? Devasını söyleyeyim, Kur'an'da deva. Kim Kur'an'a salılırsa, ister fakir olsun, ister zengin olsun, derdine deva bulur. Zengin salılırsa agniay Şakir'inden olur, Allah'ın kıtında <gülüyor> yüksek bir makam ihraz eder. Fukara Kur'an'a sarılırsa fukarayı sabirinden olur, o da Allah'ın kıtında yer, bir yere sahip olur Allah ininde. Bütün şifa, dertlere deva Kur'an'ı mübindir. Kur'an'ın yaprağı kağıdı değil, ona da hürmet diyoruz ayrı. Asıl manayı Kur'aniye, hakaik Kur'aniye, hakikat Kur'aniye, Allah'ın emirleri, Allah'ın emirleri kutsi ve mukaddestir. Allah'ın nehi yerinden kaçmak lazımdır, Allah'tan korkmak lazımdır. Geçiyoruz. Ha, şükürleri göre ki şimdi ha, e, güzelsin, güzelsin, yarabbim, sağlam yaratmışsın vücudum yerinde. Bunun şükrü de iffet ırızını muhafaza etmektir. Güzelliğine güvenerek, elalimin iffet ırızını namusuyla oynayan bir adam şükür dese de, onun şükrü makbul değildir. E, kuvveti var, şehvaniyeti var. Buna şükretmek lazım. En iyi olmak güç bir şeydir o. Ama kendi ailesine kadar bu işi kullanması lazım, helaline kullanması lazımdır. Bunun şükrü de kendi helalıyla, mübaşar etmesidir. Yoksa el alemin iffetine, ırzına, yan gözle bakar zaten. Bir defa iman, böyle kişilerin üzerinden iman böyle insanın sırtından gömlek sıyrıldığı gibi sıyrılır. Allah muhafaza buyursun. Var böyle kıyasıyla işte anlatırsa fiili şükür, elfazî şükür. Cenab-ı Allah'ın okumuş olduğumu ayet-i kerime de bizi takvaya davet ediyor. Takvaya davet ediyor. Bunun da birçok şevflerini sen görebilirsin bu alemde. Bak gece çocuğun çalışkansa Titreyerek gece kalkıyor, derse başlıyor. Birçok fukara çocukları var ki evlerinde ateşleri yok, ışıkları yok. Ey zenginler, ey Agniyahi Şakir'in, sahip olduğun mal senin değil. Senin üzerine ariyettir o. Banka müdürü gibisin. Bankadaki bulunan paranın müdüre ne şey vardır, faydası milyarlar var ama müdür ancak maaşını alır, sen de... O paranın üzerindesin ama yediğin kadar yersin. Başkasını götüremezsin yani. Buradan içeri gitmek de şey değil. Kafi Bir geri de çıkarabilirsin. Yaramaz bazen maraz da olabilir yediğin şey. Hastalık da yapar adama. Şifa olmaz. Binen ala zarik. Bak gör talebeleri bazı talebeler gece uyumuyorlar. Çocuğum bak sana büyük ibret veriyorum. Niye uyumuyorsun diye soracak olursan baba diyor sınıfı geçemem sonra çalışmasın. Hocam bana bağırır, yüzünü asar, darılır bana diyor. Eğer onda çocuğun kalbinde haysiyeti varsa yani haya haysiyeti, çalışma kudreti, insanlık kokusu varsa genelinde bunu düşünebiliyor böyle. Yavru da, e şimdi sen bu çocuktan ibret almayacak mısın? Allah'tan korkmayacak mısın yani? Bak, kendi cinsinden, kendi etinden, kendi cinsinden olan bir kimseden çocuk korkarak imtihan günü için hazırlanmaya çalışıyor. Allah seni imtihana çekecektir, çağıracaktır seni. Aziz dostum, nereden kazandın, nereye sarf ettin? Gençliğini nerede yıprattın? Vücudunu, ömrünü nerede çürüttün? Ya ne abretin işti ilimle? Vallahi billahi sana da bana da soracak Allahü Teala Hazretleri. Hiç bu soruları bak dünya yüzünden. Ya nefsin metli manası. Ey müminler yarın günün ne hazır? Yarından mürat nedir biliyor musun? Kıyamet günüdür. Çünkü neden? Dün geçti. Hatta ezan vakti geçti. Namazı bitireceğimiz ne malum yani? Hal bu hal, dem bu dem, vakit bu vakittir yani. Sana Allah niye fırsat veren vakit bu vakittir. Gelecek meçhuldür yani. Onun için Allah, ...gaden gelmesinin yarın manasını koymuş ki çok yakınlığını ifade etmek içindir. Berlten zülfünnesim ma yarın gününde ne hazırladın? Yarın günü de kıyamet günüdür. Ne dağ metandır? Ölüm Sen bakma, semavat yarılır, yıldızlar dökülür, denizler kaynabilir olacaktır bu. Her yapılan şey yıkılacak, her doğan ölecektir. Bir adamın doğması. Ölmesine işaret bir şeyin yapılması, yıkılmasını alamettir. Bina ne ki sen bırak. Senin vücudun gelecek. Senin kıyametin var, kopacak olan. Defter amalin kapanacak. Yarın günün <gülüyor> için ne hazırladın? Yarın için. Hadi düşün bakalım. Koskoca Ömer radıyallahu anh Ömer l-Hattab. Hakkında Resulullah buyurmuş ki ben, ben son nebi olmasaydım benden sonra peygamber gelseydi Ömer gelirdi diyor. Bir. Peygamberimiz şerefini ila etmiş. İki. Açın siyerleri bakın. Hadis var söylediğim söz. İkinci. Üç aylık yoldan ordularına emir vermiştir. Bakın siz yere. Ya Sariye Kasiye Muharebesi'nde üç aylık yoldan ordularına emir vermiş. Ömer'i bin Hatta. Yani manevi radar yani. Manevi radar var önünde. Allah radarı var yani Ömer'in. Üçüncüsü, Yemen'de bir ateş duruyordu. Mezruatı yakıyordu. Gömleğini gönderdi ve selamını, mektubunu gönderdi. Dedi ki, atın vuru ateşin rüzgar Ateşli rüzgar geliyor. Attılar, rüzgar geldi. Bir daha gelmedi. Dördüncü, Mısır fethi sonra Mısır Nil nehrine bir kız çocuğunu gelin yaparlar, suyu atarlar dedi. Atmazsa nehir taşmazdı, oraya mektup yazdı. Bir daha böyle bir şey Mısır şeyi, nehir. Şimdi Allah'tan korkandan nehirler de ona itaat eder, ateşler de itaat eder, kurtlar da kuşlar da ona itaat eder. Allah hakim mutiidir, bütün mahlukat ona muti olur. Allah'a asi olanı evlada kendisine asi olur, düşmanını beline taşırsın, haberin yok. Oğlun büyütürsün haram heral demeden, sonra senin kucağına oturur, senin sakallarını yiyorlar. Ondan bıraksaydı arkandan lanet okudur sana. Ölürsün gidersin gene lanet okudursun yaptığı işlerden dolayı. Allah bunun boğazından lanetsin derler. yaşıyoruz Heh. Hazreti Ömer hatta bir haftadan bir haftaya yaptığı işlere yazar. Bir hafta sonra bakardı ne yaptım diye. Allah-u Teala'nın emrine asi oldum mu diye. Ve kendisini tehdit edermiş. Ceza verirmiş kendisine. İnsan kendi kendine, evet kendi kendine ceza verir bazen insan. Sen başkasın senin başka. Sormadan geçemeyeceğiz. Baş senin mi sen misin? Baş sen değilsin senin. Ya vücut sen misin senin mi? Vücut sen değilsin senin. Kol sen değilsin senin. Ayak sen değilsin senin. Ya sen nesin acaba? Soruyorum. A efendim hepsi birden benim dersen eğer ruhun çıktı mı seni hiç evde tutmuyorlar. Demek ki sen değilsin gene. Sen değilsin demek ki. Ruh çıktı mı en sevgili ahbabı yaranın, kardeşin, karın, sevgilin filan. Bir gün iki gün ağlıyorlar filan çıkaralım kokacak evin şey. Hatta seni götür göğüntüden sonra seni öldüğün odaya girmezler korkudan. Girecek diye gelmezler halbuki. Bazıları çok büyük para bırakır üzerine büyük bir taşlar koyarlar ki çıkmasın bir daha altından diye. milyonlar sarkı ederler altına bir daha çıkmasın diye. Gelip, gelip, gelip kalkarsa malı alacak. Hani sultan biliyorsun ya o olmuş <gülüyor> hadisat. Sultan mahmud evvel yani Kambur Mahmud derler ona tarihte. Gönmüşler türbesi şeyde. Vakıf karşısında padişah dirilmiş ya mezarda. Meşhur. Dirilmiş padişah. Dirilince Türbedar koşmuş saraya. Haber vermeye. Tabii yerine padişah olan Türbedar'ı içeri bir almışlar. Bir daha çıkmamış Türbedar. Gitmiş odaya. Sultan da orada ölmüş yerde. Neden? Çünkü artık o çıkarsa tekrar tahta oturması lazım. Gelecek herif tahtını verir mi ona? Onun için çok para bırakırsan üzerine büyük taşlar koyarlar çıkmasın diye. Elimizden parayı tekrar alır diye. Bakamına güvenme. Bir ariyettir. Gelip geçicidir. Aklına da güvenme. O da ariyettir. Vücuduna da güvenle, ariyettir. Ne yaptınız şimdiye kadar? Yarın şünni, Kıyamet günü için ne soruyorum sana. Günahının sevabın mı yok? Vallahi billahi Allah cümle azayı senin aleyhine şahat ettirecektir. Kolların, ellerin, gözlerin, kulağın. He? Hak korkusuyla kaç geyi ökü ettin, kaç tabağı ağladın, gözyaşı öküdün? Soruyorum sana. Hiç gecenin zulmeti sana kabrin zulmetini hatırlatmıyor mu? Ağla o vakit. Ağlayamazsan niye ağlamıyorum diye ağla. Gecenin zulmeti sana kabrin zulmetini hatırlatmalı. Yakında oraya gideceksin tek başına. Hazreti Osman İbni Affan Zinnureyn Hazretleri'nin kabirden bahsedilme ağlarmış. Hazreti Osman. Mahşere bahsedildi mi? Mahş Onda da ağlarmış ama kabir bahsedildiği vakitte çok ağlarmış Hazreti Osman. Ne nevhayla ağlarmış yani. Sormuşlar kendisine. Demişler ki ya emirel mümin, ya Zinnureyn. Zinnureyn niçin diyoruz? Hazreti Peygamber iki kızını aldı. Peygamber'in damadı iki kızından evlendi. Niçin demişler? Yani mahşer seni pek mütesir etmiyor da kabirde daha çok mütesir oluyorsunuz. Demiş ki mahşer umumi bir yerdir. Ama kabir tek başına, amel sandı, tek başına kalacaksın. Gecenin zulmeti sana kabirin zulmetini, cehennemin zulmetini, mahşerin zulmetini hatırlatmıyor mu? Ağla. Ağlayamazsan niye ağlıyor mu? Ağla. Yakın zamanda bu akabere yürüyeceksin. Üzerinde gürtbe kaldırılacak. Masan elinden alınacak. Kasana sevmedikleri maris olacaklar. Sevgililerin ağlayacaklar. Sevmeyenlerinde mal kaldı diye ağlayacaklar. Sevgi ağlısıdır o, ağlamasıdır o bakarsın o vakit icab ederse. Soğuksa soğuksa sevgi ağlamasıdır gözyaşı. Sıcaksa yürekten geliyordur yani hakikaten acıyarak ağlamak demektir. İnsanın mevcudu acayip bir Cenab-ı Allah oketmiş. Soğuk gözü döküldü mü o sevgi gözyaşıdır. Sıcak ağlarsa o vakit acı gözyaşıdır. Kulağında bulunsun. Lazım olur bir gün. Hazreti Ömer hatta bak yazdırıyor. Kim bu? Aşere ve şere. Ne demek o? Bundan bir kaç sene evvel müftülükte imam imzanı girenlere sormuşlar. Aşer-i İnveşir kimlerdir diye cevap yazmış. İmamlığa talep olan zat cehennemle tefşir olanlardır. Estağfurullah, ezmen, tuhu bilek. Efendim Aşer-i İnveşir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları cennete tefşir etmiş. Ne yaparsanız yapınız, ehle cennetsiniz demiş. Allah öyle demiş. Bunlar mağfı. On kişi bunlar. Seyyidine Aba Bekir, Ömer, Osman ve Ali... Sa'at ve Sa'id ve Abdurrahman min Avf ve Evinü Cerrah, Talha ve Zübeyir, Rıdvanullahi Teala aleyhim ve Ya Hasen'in hakkını edersin efendi, o nefsi Muhammed'dendir. Şuban'ın ahl-i cennet ve Kurate ı ahl-i ahl-i sünnet. Ya Fatıma hakkına ediyorsun, Resulullah'ın parçasıdır. Ya Fatıma entibit adı minne buyurmuşlardır. Ya Ali hakkında, Ali ile ben nuru ahidiz demiş Cenab-ı Peygamber. Hepsine ayrı ayrı iltifat etmiş, taltık buyurmuş. Seni de taltık etmiş, seni de beni de, bize de taltık var. Müminlikle, aşkı, sadıkla, zühle, takva ile. Ha, i̇rfan ile, cennet ile, cemal ile, rıza ile, rıdvan ile. Sen zindit altı bulmuşsun. Çünkü Muhammed'isin sallallahu aleyhi ve sellem. Bak defteri amaline iyilik mi yaptın, kötülüğü hangisi çok? Ona göre hazırlığını yap. İnşallah vakit dar oldusun kesiyorum. Bu kadar kafi. Haftaya yine inşallah aynı ayette konuşuruz ve söyleşiriz. Herkesin nasibi olduğu kadar anlatır. Sağ olursak tabii. Her gece yatarken tövbe istiğfar et, vasiyet başının altına koy. Bak ne diyorum sana? Sözümü hikayeyi dinleme. dinleme. Herkes terken tövbe istiğfarayla ve vasiyetnameni başının altına koyuyor. E, efendim vasiyetnameyi yazdım, işte, kendime de bir kabir hazırladım. Çok güzel yaptırdım 30 bin liraya, 50 bin liraya, 40 bin liraya falan. Kendine kabir hazırlama. Sen ben ölçten sonra bir çukurluğu bize içine koyarlar. Kendini kabire hazırlar. Kabir karanlıktır, oraya nur ister. Oranın nuru, imanı kanil, Kur'an-ı mübin, muhabbet onlar için kabirleri, bu, bu sıfatlara malik olanlar kabirlerin yürüsünde kalır. Pek fazla oyalama cenazeni yollarda da. Âr-i-villâh, işte götür Allah'a takdimeyle. Ağaç kabirlere. Bir çocuğun olduğu vakitte götürür kabristanına bir ağaç dik. Hazırlık olsun. Aman efendim ne yapıyorsun çocuk E tabi ya işte okudu işitmedin mi? Çocuğu alıyoruz sağ kulağına ezan okuyoruz. Sol kulağına kame ediyoruz. Dikkatmiyor. Bak ne dedim Biz sana söylüyorum. Çocuğu elimize alıyoruz, kıbleye karşı dönüyoruz, de bilmeyenlere bir şey, sözümüz yok. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kahmet ediyoruz. Bunun manası ne demek? Ezanla ile arası çok yakındır değil mi? İşte ezan, Kamet namaz. Bak ezan okunduk, şimdi kahmeti namaz kılacağız. Diyoruz ki yavruya işte ezanını sağ kulağına okuduk, sol kulağına da ettik. Ya namazın? Musallaha kılınacak yakın bir zamanda, o kadar yakın. Hayat bu. Onun için hemen hemen dencim, mencim falan bunları bırak bu kafaları. Allah'a sıkı sarıl. Bütün cihan kafir olsa imanını feda etme. Sana evveler lazım olan dinlenen dinlenir, din sahibi olmandır. Din de Allah'ın İslam dinidir. Ve i̇man sahibi olmandır. Kim dinlenirse o dinlenir. Dinsiz dinlenemez. İman sahibi ol, imanına sarıl iyicene. Yakın bir zamanda görmediğin aleme gideceksin. Allah seni görmekte huzurdasın ama sen farkında değilsin. Bir huzura gideceksin ki Allah Allah o günde bize yardımcı Resulullah şefi ola. Kur'an şefaatkar ola. Hemen hazırlan. Namazlarını kıl. Efendim bazen işimiz var memur için kaza yakalırsa akşama kılarsın. Dersin ya Rabbi bildin. Görüyorsun halimi işte. Böyle oldu. Kıldım ben. Beni affet ya Rabbi. kısım ben dersin. har namazı bırakma. Akıllı kişi namaz bırakmaz. Çünkü kıyamet günde ilk hesap namazdan sorulur. E bırakıyoruz falan. Ey Allah affetsin cümlemizi. Kılmayandan Allah tatırsın, da kıldırsın. Sakın kafede kalıp da namazlarınızı terk etmeyin. Efendim işte ben memurum orada kılamıyorum namazı filan. Kılamazsan kaza edersin akşam havaya gidince. Ya bir dersin işte görüyorsun vaziyetimi geldim. Birşey yapabildim. Senden ata bizden hata dersin. Abdestsiz gezme. Daima hazır ol. Geleceğe. O geleceğe ansın geliyor. Hiç haber vermez. Verir ama görmezsin farkına varmazsın. Ağrı yapıyor dizin, dizin, dizin, dizin değil mi? Gözün görmüyor, ağrı yapıyor, miden hazır etmiyor falan da habercilerdir bunlar. Konunu komşunu almıştır, dedeni babana almıştır. Habercilere bak var, farkına varmasın sen. Bana yoksan dersin. O ansın gelir, abdesti gezme. Sakın cünüp yere basma yani. Hem maddi cünüpükten hem manevi cünüpükten. Maddi cünüpük kadına temas yahut gece rüya azmasıyla olur. Veyahut başka türlü var fıkıh kitaplarının sebepleri. Oradan atacak değilim. Manevi cünüpük de Allah'a baktan olur. Kim Allah'ı unutursa istediği kadar sütundaki defa denize gizli çıksın gene cünüptür o. Allah'ı unutma. Allah Allah. Allah Allah. Maddi cünüplük malum. Tekarruf eder insan ailesiyle. rüya ile rüyası azıttır ya başka hal olur. Emreleme söyleyeyim gusül abdesti almak icap eder. Bu maddi cünüplük bu. Manevi cünüplük vardır ki bu yıkanır. Insan Öteki manevi cünüplük Allah'a unutmaktır. Allah'ı unutun vakitte cünüp olursun haberin olmaz bu cünüpten senin. Her yerde, her mekanda, her zamanda Allah der. Allah diye mahrum olmaz. Onu zikret ki Allah seni zikreyle yer. Çünkü Allah Kur'an'da vaat etmiştir. Feskürûni eskürüküm. Beni zikredin ki ben siz zikredeyim. Ya Rabbi bizi Habibi Muhammed'e bahşeyle. İnsanlara hayır ha ha. Bütün ma mahlukata merhametli bulun. Ağaçların dahi dalını kesme, koparma. Çiçeği bile koparma yerinde. Sula. Yetiştir. Karşıdan seyret çiçeği. Koparma çiçeği yerinde. O güzelliği sen veremesin ona. Koparma onu. O dalında güzeldir. Senin elinde kirleniyor o. Hatta ikinci sefer koparmaya gittiğim vakitte senden kaçıyor. Sen görmüyorsun. Kendini topluyor böyle senden kaçıyor. Koparmaya giderse ona uzanıyor da senden kaçıyor. Koparacak beni yine diye. Hissiyatı var. O da Allah hazreti kadar çünkü. Allah hazreti ne hiç yok kainatta. Taşlar, ağaçlar, hayvanlar, insanlar, melekler, her şey her şeyi Allah etmekte. Asıl bu maharet midir bunu duymakta ama biz bunu doyamayız. Duyanlar duyuyorlar, görenler görüyorlar. Hak az Allah der. Hak göz hakkı görür. Hak kulak hakkı dinler. Vallahi yedilade aleyhisselam ile ihtime inşa ila sallallahu